fizik ötesi enginliklere ulaştıran, canlı cansız her şeyi en doğru şekilde okuyan, okuduklarını herkesten çok önce ve en büyük araştırmacıların idrak ufkunu aşkın bir seviyede yorumlayıp, külli kaidelere bağlayan O'dur. O'dur kainat hakkında sözün özünü söyleyen, sözleriyle eşya ve hadiseleri hallaç eyleyen, ve her şeyin ötesini temaşa etmemiz adına bize sır perdesini aradayan, insan düşüncesini madde ve mananın birleşik noktasına yükselten ve köhneleşmiş anlayışları tarumar ederek gördüğümüz şu fiziki dünyayı cennetlerin koridoru haline getiren. Biz hemen hepimiz kör kütük yaşadığımız şu alemde Rabbimizi O'nunla tanıdık. Saanak saanak başımızdan aşağı dökülen nimetleri, O'nun basiretlerimize açtığı nurlar sayesinde duyup hissettik. Nimete minnet ve şükran duygusunu, ihsan, hamdü sena düşüncesini O'ndan öğrendik. O'nun sunduğu mesajlarla, yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkileri, kul ve mabut münasebetlerini, Yaratanın ululuğuna ve bizim kulluğumuza yaraşır şekilde duyup anlayabildik. O yeryüzüne ayak basmadan önce, Ayağı başlarımızın tacı, Her tarafta ziya zulmet iç içe, Çirkin güzel yan yana, Gül dikene takılı, Şeker kamışta saklı, Ar semaya inat kapkanandık, Sema ürperten korkunç bir boşluk, metafizik fiziğin dar mülahazalarına bağlı, mana maddenin arkasında renksiz ve silik, ruh içi boş kuru bir unvan, gönül de cesedin gölgesindeydi. Onun basiretlerimize çaldığı ziya ile bütün eski dünya ve eski düşünceler bir bir yıkıldı. Zulmetler ışık karşısında bozgunlar yaşamaya başladı. Ve bir kere daha zimam ruh ve mananın eline geçti. Onun insan varlık ve Allah adına ortaya koyduğu yorumlar sayesinde kainat muhtevalı ve okunaklı bir kitaba dönüştü. Bir baştan bir başa bu koskoca alem bir meşher halini aldı. Eşya ve hadiseler de adeta birer bülbül kesildi. Hakkı söyleyen, Hakka çağıran, Hakk'ın ibda ve inşa destanlarına haykıran birer bülbül. Dünya insanlarının gözleri onun ışığına uyanacağı ana kadar hissiyat Kapkaranlık, düşünceler tutarsız, gönüller de yalnızlıkla iki büklümdü. Ne kedersiz bir sevinç bilinebiliyor, ne de elemsiz lezzetten haber vardı. Ötelerden bir damla rahmet düşmüyor ve gönül yamaçları da baharı ve yeşili bilemiyordu. Onun teşrifiyle her yeri kasıp kavuran kuraklığın büyüsü bozuldu. Göklerin gözü yaşlarla doldu ve gönüller cennet yamaçlarının rengini aldı. Derken rahmetsizlikten şak şak olmuş bütün sinelerin ızdırabı dindi ve nice bin seneden beri ölümün pençesinde kıvranan ruhlara Hayat çeşmesinin ufku göründü. O bu köhne dünyaya şeref vereceği ana dek Yalan doğru iç içe, Günah sevap yol arkadaşı, Fazilet mefhumu silik bir kavram, Rezalet heva ve heves pazarlarının en mergub meta'ydı. Alınlarında isyan damgası, Ruhlarında hezeyan bütün insanlık, Asıl hedeflerine ters hayat serdüzeşleriyle, Her görüldükleri yerde sinelere ürperti salıyor. Hemen herkes bu vahşethani belada, Birbirini endişeyle süzüyor. Hak ayaklar altında paymal, paymal. Hak ayaklar altında payimal, Kuvvet bütün azgınlığı ile her şeye hakim. Dişli olmak adeta bir imtiyaz. Sözü sadece pençesi güçlü olanlar söylüyor. Hayvani ölçüler içinde boğuşma, insanların her günkü tabiî hali. Birbirini yemek marifet. Kaba kuvveti iradenin hakkı saymak takdirlik iş. Hak düşüncesi kaf dağının arkasında. Adaletsizlik zayıfın, güçsüzün korkulur rüyası, İsmet, iffet, hakka hürmet mülahazaları, En sefil günlerini yaşamakta ve günümüzdekinden de biter. Ne kalbe rağbet ediliyordu, ne akla itibar. Hakaret görüyordu salim düşünce ve duygular. Vicdan zihnin bir yanına sıkışmış yitik mefhumlu bir ucube, Ruh, biyolojik hayatın birkaç kademe altında sürüm sürüm bir mağdur, hırsızlık raiç, haramilik yiğitlik, yağma talan şecaat emaresi, düşünceler sefil, duygular vahşi, yürekler merhametsiz ve ufuklar da zifte boyanmış gibi simsiyah olduğu bir dönemde, her şeye yeten muhteşem bir kalp enginliğiyle o geldi. O geldi ve bir hamlede dünyanın çehresindeki yıllanmış küfleri temizledi. Ufuklardaki isipası pası sildi. Gönülleri ışık ümidiyle şahlandırdı. Şafakların çehresinde hemen herkesi bir yeni günü temaşaya çağırdı. Gözlerdeki perdeyi kaldırdı ve ruhlara o güne kadar görmedikleri farklı şeyleri müşahede etme zevkini duyurdu. Aklın nabzını kalbin ritmine bağladı. Sinelerdeki değişik ezeyanları kalbi ve ruhi heyecanlara çevirdi. O geldi ve bütün yaslı çehrelerdeki kederlerin yerini en içten tebessümler aldı. O geldi zulmün sesi kesildi, mazlumun ahı dindi. Ve sinelerde adalet duygusu dirildi. O geldi, kaba kuvvete dur diye verdi. Mütecavizlerin haddini bildirdi ve hakkın dilindeki zincirleri çözdü. Bunca fecai ve fecaiye rağmen bugün hala bir kısım mükemmelliklerden söz edebiliyorsak, bunu onun bize sunduğu evrensel değerler külliyatı, o muhteşem semavi kamusa borçlu bulunuyoruz. Gönüllerimizde iyiyi, güzeli, insani olanı arama hissi, onun içimize saldığı sonsuz telebünlü ziyadandır. Ruhlarımızda duyduğumuz ebedi saadet arzusu, onun sinelerimizde tutuşturduğu nurdandır, imandandır. Onu tanıyınca hepimiz ve her şey değişti. Biz, Ebet için yaratıldığımızı, ebede mebus olduğumuzu anladık, anladık ve birane gönüllerimiz birden irem bağlarına dönüşü verdi. Çevremizde Firdevs renklerine büründü. Talihimizin aydındığında ona katılıp, onun leşkeri içinde yerimizi alınca önümüzü kesen bütün gül ağları bir bir yırtıldı. Kurtlar, çakallar kuyruklarını kısıp inlerine sığındı. Şiyanlar töre değiştirip güvercinlerle arkadaş oldu ve şeytani ocaklar bir bir söndü. Şeytanlar da gidip otağlarını ümitsizlik vadilerine kurdu. Derken her yerde burcu burcu ruh ve mana raihaları duyulmaya başladı. Ey ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan nur! Ey o enfes raihasıyla cihanları Etriyat çarşısına çeviren gül, gönül Migriplerimizde o vakitsiz grubun ümit sabahlarımızı kap karanlık bir hicran gecesine çevirdi. Göz gözü görmez oldu ve yollar bütünüyle birbirine karıştı. Gün geldi akıl. Senin yolundan çıkıp başka vadilere saptı. Düşünce bütün bütün sana karşı kapandı ve her taraf yıllardan beri pusuda bekleyen o kap karanlık hilkat garibeleriyle doldu. Adın sinelerimizden kazınmak ve namın yeni nesillere unutturulmak istendi. Bu meş'un gayretlerle beraber şu köhne dünyamız Uğursuzluk ağına takıldı Ve ümmetin kaderi kamburlaşıp iki bükrüm oldu Durduğumuz yerde duramadık Olmamız gerektiği gibi olamadık Ve ulaşma iddiasında bulunduğumuz yere de ulaşamadık Mana köklerimizden koptuk Maddeyi ve dünyayı doğru okuyamadık Kendimizi bir korkunç hazanın solduran öldüren ikliminde sararıp solmaya saldık. Herkes kendi düşünce dünyasının ufkına koşarken bizler ürperten bir yok oluş içinde olduğumuz yerde kala kaldık. Bak, şimdi korkutan bir belirsizlik var senin dünyanda. Anlayışlar dar, düşünceler çarpık, yenilenme ve dirilme duyguları da tamamen mefluç. Doğduğun kutlu diyar Yıllar var bütünüyle kısırlaştı Hiçbir şey doğurmuyor artık Mübarek köyün Vefasızlığımızı tecdiye suskunduğu içinde Şam, Bağdat sürekli anormali doğuruyor Behler, Buharalar hiçlik vadilerinde hiç ağrıyor Konya folklor gösterileriyle teselli peşinde bir baştan bir başa koca Endülüs, Ruhunu katledenlere teslim. İstanbul, gayetsizlik ve hedefsizlik pençesinde mütemadî gelgitler yaşıyor. Ve koz koca bir alem, Garip, yetim, ihtilaçlar içinde ve zaman zede. Getirdiğin o muhteşem mananın üzerine simsiyah bir gölge düştü. Seninle gönüllerimiz arasında korkunç bir gaflet, cehalet, basiretsizlik hayluleti var. Yaşanan bu küsuf ortamında, gelecek adına bir şey söylemek şöyle dursun, çevremizi bile tam görüp değerlendiremiyoruz. Senin ışığının ulaşmadığı ruhların ba'sü bader mevti mümkün mü bilemeyeceğim. Aslında, Ziyasını, rengini, desenini senden almayan yığınlar nasıl dirilebilir ki? Biz hepimiz bir talihsiz dönemde gönül yamaçlarımızda ruhunun grubunu acı acı seyrettik. Ve gidip karanlıklara gömüldük. Bu ürperten grup karşısında hiçbir şey yapamadık. Ve tam bir acizlik örneği sergileyerek hep sustuk. Ve sustu buna karşı kendi alanında bütün ilahi lütuflar, ihsanlar, huzurlar, saadetler ve gül devrine ait en tatlı neşideler. Mübarek sima ve siretine hasret gittiğimiz bu günlerde kaderimize hicran, bize de suskunluk düştü. Simsiyah yokluklar yaşadığımız bu meşum dönemde gökler bize hiç yüz vermedi. Yıldızlar yüzümüze hiç gülmedi. Ay, güneş, senin üzerine doğduğu renkte hiç mi hiç görünmedi? Biz çevremizde hep karanlıklar gördük. Ve gece mahluklarının homurtularıyla ürperdik. Sen artık aramızda yoktun. Ve her yanda yılanların çıyanların ıslıkları duyuluyor. Her taraf yarasaların şehrayinleriyle inliyordu. Sen küsmüş müydün, küser miydin onu bilemem. Bildiğim bir şey varsa o da seni kırmış olmamız ihtimalidir. İhtimal sözde bir iyimserlik ifadesi. Ama eğer lütfedip gönüllerimize teveccüh buyurmazsan, bu defa biz kırılıp paramparça olacağız. Ve şayet gelip dünyamızın çehresindeki isi pası silmezsen, Bu sakil havayla bir daha dirilmemek üzere boğulacağız. Ey güzeller güzeli sevgili, Gel bir kere daha yeniden misafirimiz ol. Tahtını sinelerimize kur, ve bize buyurabildiğin her şeyi buyur. Gel, gönüllerimizdeki karanlıkları kov. Bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur. Ve bize yeniden diriliş yollarını göster. Gel, her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri ışığınla dağıt. Ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver. Gel her şekliyle kine nefrete düşmanlığa kilitlenmiş Şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çöz. Sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi Muhabbetle, hoşgörüyle coştur. Gel ruhlarımızı aklın aydınlığı, Gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluştur. Ve bizi... Kendi içimizdeki kopukluklardan kurtar. Sen gidince kimilerimiz, Akla takılıp düz yollarda yolsuzluk yaşamaya başladık. Kimilerimizde kendimizi bir kısım gönül hülyalarına saldık. Vehimlerimizle oyalandık. Ne aklın dilini anlayabildik, Ne de kalbi ve ruhi hayatın derinliklerine dalabildik. Aklı ihmal edip dünyanın kanına girdik Kalbe bütün bütün tavır alıp Kendi derinliklerimizi görmezlikten geldik Ey karanlık gecelerimizin ayı güneşi Ey yolda kalmışların biricik rehberi Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın, doğmazsın Zamanın her parçası senin için bir türlü vakti Gönüllerimiz de mütevazı matlağın. Perişaniyetimiz sana bir çağrı. Sinelerimiz seniye-i veda, Ne olur artık ağlayan gönüllerimize acı da gel, Doğ canlarımıza yaratan aşkına. Bizi yalnız bırakma, Yalnız bırakıp ruhlarımızı sensizlik ateşine yakma. Ne ilm-i irfanımız var, Ne hayru u mecalimiz. Günah isyan diz boyu Sana sunacağımız armağan Kayda değmez bir sermaye ölçüsünde bile değil Bugüne kadar aşındırmadık eşik Ve çalmadık kapı bırakmadık Gönül bağlayıp arkalarından koştuklarımız Her zaman bizi aldattı Sonra da yol ortasında bırakıp gitti Ne yürümeye takatimiz kaldı ne bulunduğumuz yerde ikamet et dermanımız. Baban sen sen öyle olduğunda şüphemiz yok. Baniye sahipsiz kalsın. Sana böyle bir çağrıda bulunmak da ayrı bir saygısızlık. Merkezi tutmak senin hakkınsa, o makam adına söz söylemek kimin haddine? Ey şefkati adaletini aşkın gönüller Sultanı. Seni unuttuğumuzun, Sana saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız. Ama sen şimdiye kadar bundan daha acılarını da gördün. sen de küsmedin, Vefasızlık görsen de alakını kesmedin. Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile Ellerini açıp dua dua yalvardın. Seni bilmemelerine mazeret sayarak, Lanet ve beddua da bulunmadın. Lanet ve bedduaya amin de demedin. Sineni, Ebu Cehilleri bile imrendirecek ölçüde açabildiğin kadar açtın ve her sözünü, her davranışını hakkın rahmetinin enginliğine bağladın. Beklediklerimiz hakkımız olmasa da bütün bu yaptıkların karakterinin gereği olduğunda şüphemiz yok. Ey dost! Kaç bahar gelip geçti, biz hep hazandayız ama. Düşe kalka olsa da hep izindeyiz. Gel bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki bağının taptaze fidanlarıyla namını aleme tam duyuracak demdeyiz. Dünya senin dünyan. Müsaade buyurursan dünyamız da diyeceğim. Bu dünya ışığa hasret gidiyor. Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle yolların hakkını veremesek de hep yollardayız. Sadece hislerimizle de olsa aradığımız sevgili sensin. Gel son kez içimize doğ ki gönüllerimiz ışıkla dolsun ve... Ufuklarımızı saran şu upuzun geceler savulup gitsin, Yerlerini gündüzlere bıraksın. Gözlerimiz, Tulu'nun emarelerini görmese de, Tadın, lezzetin, kokun, Daha şimdiden hemen hepimizi mest etti. Gel bizi yeniden arkana al ki, ışığın ruhlarımıza vursun. Sen, Sayesi yere düşmez bir, Nahli tuğursun, Mihri âlem girsin, Baştan ayağa nursun, Mesajın nur, Düşüncen nur, Ufkun nur, Her yanında pür nursun, Aç yüzünden nikabını, Cihanlar nurla dolsun, Ve her yanda namın duyulsun, Ey yüce dost, Söylenen sözler bir naat değil, Sevgili kapısında mırıldanan serenat da değil, Özü hasret, ruhu hicran kapı kuluna ait, Ritimsiz bir feryattır, bir feryadı mutattır.